الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي الا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 Amel edersiniz, kazanırsınız inşallah. Siz de kazanırsınız. Ben de kazanırım inşallah. Bizim bu amellere itikadımız var. Bu salih ameller, bu zikirler bizi yarın ahirette kurtaracak Allah'ın fazlı keremiyle. Hepimiz ancak Allah'ın fazlı keremi kurtaracak ama fazlı kerem de kime nasip olacak? Zikredenlere nasip olacak. Oruç tutanlara, namaz kılanlara nasip olacak. Okuduğu Maide-i buyurdu. İman etmişler ama kuru kuruya iman değil. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> اَامَنُوا O kullar ki iman ettiler ve فَعَمِلُوا salihati, Sade imanla kalmadılar temeli açıp bırakmadılar salih ameller eklediler üzerine بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْز İslam 5 temel üzerine bina edildi kelime-i bu iş bitmez namazın ikamesi var oruç var, zekat var, haç var salih ameller işlediler nafile ameller ve men hayran bir adama bir şey farz olmasa da bugün oruç tuttunuz 13. gün orucu yarın oruç tutuyorsunuz eyyan biz 14. gün orucu ondan sonra en mühimi pazartesi bu önümüzdeki pazartesi 15. gün Recep'in yarı günü en fazla iletli onu kısaca söyleyeceğim geçen sohbette uzun uzun anlattım geçen perşembe 15. gün orucu ne kadar önemli farz mı değil vacip mi değil sünnet mi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 Allah nasıl teşekkür eder adama? Cehennemden azad eder, cennete namzet eder, firdevs-i varis eder, eder de eder. Allah şükretti senin benim gibi teşekkür ederim kalır mı? He? Biz kuru kuruya teşekkür eder. Adam bize o kadar iyilik yapıyor, biz ona bir teşekkür ederim ile işi savuşturmaya çalışıyoruz. Tabi vefalı insanlar, keremli insanlar sadece teşekkür ederim geçiştirmiyorlar tabi. Ayrı dava da. Ama genelde insanlar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 Şimdi bu gecede bin rekat kim yetiştirebilir? Gece yetmez. Ve hudur elfi cenazetin bin cenaze namazı kılmaktan üstün. Bir cenaze kılan Uhud da o kadar sevap alıyor. Bir cenaze. Bukhari hadisinde geçen. E bin cenazeden üstün. Evet. Ve iyadet-i elfi meridin. Bin hastayı ziyaretten üstün. Yani bir hastayı ziyaret eden Mevla'yı ziyaret etmiş olur. E hepsinden üstündür. Bir... İlim meclisinde bulunmak. Şimdi siz Recep ayında mısınız? Evet. Gecesinde misiniz? Evet. İlim meclisinde misiniz? Evet. Öyle ya burada film mi çeviriyoruz? Tiyatroya gelmedik herhalde. Piyas yapan yok burada. Ha o zaman Hüseyin radıyallahu teala'dan rivayet. Hadis-i şerifte Resulullah buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve nehyâ leyletem min ve Recep'ten bir geceyi bir adam ihya etse. Şimdi siz bu gece ihya diyorsunuz. Akşamı cemaatle kıldık, yatsıyı da kılacağız. Gece ihya. Sabah da cemaatle kılarız inşallah. Gününde de oruç tutarsa, yarın oruç tutar mısınız? İnşallah tutarsınız. Aynı on dördüdür. E yani biz, 10.000 bin sene, 100 bin sene ibadet cevabı var. Yarınki gün orucuna, yarın. Yüz bin sene ibadet cevabı var. Neden 14. gün olduğu için? Bir rivayette... Yüz bine kadar çıkıyor, böyle hatırlıyorum Ya Pazartesi'nin orucu 300 sene, Allah Allah. 300 sene yaşasan ibadet çıkartsan, halis Pazartesi bu önümüzdeki 15'i. Allah'ın en sevdiği gün recepin 15'si. Ya bir geceyi hiatsa, bir günde oruçtursa. A' <gülüyor> tam Allah min thimali'l cennet ve kesa'u min huduri'l cenneti ve saka'u min arriqil maqtum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 Cennet şarabı, ondan da içirecek. Recep'in bir gecesinde ibadetle hiyade. Hadi bir geceyi yırttınız inşallah. Yok da regaibi de kurtardınız. Miraç da var. Siz Recep'te üç beş gece toparlarsınız herhalde benim anladığım. Sermayeyi düzersiniz nevaleye. Biri tutmasa biri tutar, biri tutmasa biri tutar. Çift dikiş, üç dikiş, zarar etmez. Belki birini deldirdin, torbayı gidene kadar eve.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 Tevbe ettim, pişman oldum, bir daha yapmamak için karar verdim, hapis yattım, çıktım, neyse falan. Tevbe kapısı açıktır. Ben kimseye de tevbe kapısını kapatamam. Allah'ın Celle Celaluhu rahmet-i vasiasını geniş rahmetinde ne yapamam? tazvik edemem, o sahayı da daraltamam. Ona da hakkım yok. Adamına göre Mevla muamele eder, öyle mi? Birisi geldi i̇bn Abbas Hazretlerine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 Ama sen bakarken estağfurullah çekiyorsun. Ben biraz fark ediyorum yani. Hem bakıyorum estağfurullah ya. Ezan şeyinin içine ne çıktı? Reklama bak. Lan ne bakıyorsun da estağfurullah çekiyorsun? Mübarek adam. Ocağın batacak ya. La haule ve la. Tam sabah namazını kılıyor. Güneşe ne kadar var bakıyor. İşrağı bekliyorsun. Bir de karı çıkmış oradan. Ulan ben işrağı bekliyorum ha burada. Dünya kelamı bile konuşmuyorum. Ha bu karının ne işi var burada?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 Tehir ediyorsun. O arada abdest alsan abdest şükrü kılabilir misin? Kılarsın. E, Recebin 15. gün namazı kılabilir misin nafile? Kılarsın. Çünkü o 50 rekattır. Onu söyledik. Dergide de yazdık. Recebin 15. gün. O gün bana oruçla, namazla ve sadakayla kim yaklaşmaya çalışırsa fela eseluni fişen illa attaytu. Benden ne istese o gün vereceğim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 Zakiran, dilinde zikir olursa, sabah namazını kılar, Sübhanallahü an bir çeker, işrak bekler veya herhangi bir zikir, on günlerin zikri var. Bu on beşinci günün zikri nedir? Sübhanallahü ehadis samedi. Kaç kere? Yüz kere. Sübhanallahü ehadis samedi. Bütün kitaplar söylüyor bunu ya. İkinci on günün zikirleri, Recep'in. Yüz kere ya, beş dakika tutmaz, iki dakika ya. Sabaha oruca niyet kalkarsa, zikir üzere kalkarsa, hafızan liferci ferci, namusunu da korumuş, zinadan, livatadan, lezbiyenlikten, eşcinsellikten uzak durmuş olacak. Mütasaddikam min malihi, malından da sadaka verirse, bir pide olsun. Bir ekmek kaç lira? Bir lira. Bir lira sadaka olur mu bir lira? Olmaz olur mu? Hadis-i Seyf'te buyuruyor, bir râhîfil. Evfemâ fevkâv.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 Bu hadis-i şerifin ravileri çok büyüktür. Ehli beytin imamlarıdır. 12 imamdan. İmam Ali Rıza Hazretleri. İmam Ali Rıza Tahran'da yatıyor. Şimdiki Tahran. Esas Tuz şehri Horasan bölgesi. Ben onu ziyarete gittim. Allah nasip ettim. Setüd fenübillâtu minibu Horasâne. Benim bir parçam Horasan'da gömülecek buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu İmam Ali Rıza Hazretleri'dir. 200 sene sonra ama tabi Efendimizin 5. 6. torunu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 Bir kere yüzünü aç dediyle, yüzünü açtı, bütün millet bayılan, ayılan, 20 bin kişi toplanmış, Resulullah'ın torunu geldi diye sallallahu teala aleyhi ve sellem. İmam Ali Rıza, büyük Ama Bak Osmanlı'da ne kadar onun ismini koydular değil mi? Hep Ali Rıza, Ali Rıza nereden geldi? Ondan geliyor Ali Rıza ismi işte. Evet, şimdi hadis-i şerif ediyor. Ta dedesinden, büyük dedesinden, büyük dedesinden, en büyük dedesi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, hadis-i şerifte buyuruyor, ben size ilgili kısmını söyleyeyim. Birinci günü kaçırttınız. Memsağa yemem ve vesatı? Recabin ortasında bir gün tutarsa, yani ne oldu? Önümüzdeki Pazartesi. Şüfya Rabbi ve mudlara. Arapların en kalabalık Rebi muzar iki tane kabilesi var. Bu iki kabile kadar günahkar adama şefaat hakkınız alır kazanır. İki kabilenin fertleri.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 Mübarek bolca bulunsun tutanlar, bolca bulunsun. Biri birine şefaat edeceğiz ahirette inşallah. Büyük hoca zannedersin, kökezlenir. Bir de bakarız cemaattan bir hacı efendi hocayı da kurtar. Yarın ahirette ne kurtulan öbür kardeşin elinden tutacak. Bak ne büyük şefaat. Anlayın 15. günü sevabını. Bunu da söyleyeyim sebari ve mensah son günü tutan.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 Üç kere, قُلَعُذُوا رَبِّ <الْفَلَق> Sure yani ha. Sadece قُلَعُذُوا رَبِّ الْفَلَقِ قُلَعُذُوا demiyorsun. <gülüyor> Acayip insanlar var ya. İlla en anlamayanın aklına göre konuşacaksın. Üç kere Nas, yani قُلَعُذُوا رَبِّ <الْنَاس> Suresinin tamamı her rekatta okunuyor. Namaz bitiyor. Yetmiş kere midir? Otuzar kere. Otuz kere. Sübhanellahi. Velhamdülillah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 Günahlarını siliyor, sevaplarını yazıyor. İşte efendim, kasırlar, köşkler. 10 tane köşk bina eder diyor. Her rek'ata mukabil. Hadis-i şerifçe ne buyruluyor? Mensaam eyyeme müreccep. Recep ayında bir gün bile oruç tutsa, ataullahu kasran fil cenneti. Cennette Allah ona bir köşk verir. Sen şimdi cennette bir köşk verildiğince, deyince zannediyorsun Bursa valiliğinin köşkü falan.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 bütün dünya ve mafiha o köşkün içinde cennette değil, o köşkün içinde o kaya kuşunun yuvası kadar yer tutar diyor. Cennet ne kadar büyük bir yer. Oruç, hey gidi oruç, yaz gününde sıcakta oruç, uzun günlerde oruç, ciğerinin yanması, ağzının kuruması, hararet Allah için Celle Celal, acayip işler. Efendim kardeşler,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 Bu tarafa aktarılmamalı. Ancak adam izin verir. Der ki bunu anlatabilirsiniz. Her yerde bu sır değildir. O ayrı bir şey. Zarar veriyorsun Müslümana. Üç. Ven, vel yeminül kazime. Yalan yere yemin etmek. Ocakları batırır, memleketleri kurutur. Ve nazaru bir şehvetin. Şehvetle, cinsel dürtülerle nam bakmak. Kadınsa erkeğe bakması aynıdır. Kadınsa da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 ne demiş bakayım? Yok, on beşinci gecesi o. Gününe gelelim, işraktan sonra yirmi beş selamla elli rekat. Ya hoca hem oruçluyuz hem de elli rekat. Ya anamız ağladı be. Mübarek. Şimdi savuru yeni yemiş oluyorsun. İşraktan sonra kuvvetin yerinde olur. Senin ikindiye doğru şeyin, kuvvetin çöker. Öyle mi? İkindiden sonra hepten yanına yanaşma. Değil mi? <gülüyor>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 Sübhanehu ve lalâları söyleyin, kalkın, secdeden sonra da okuyun. Senin için namaz kıldım. Ya Rabbi sen bana acı derdime, aç, sıkıntımı aç Ya Rabbi diye bir duadır. İlahiyleke salleytu, Allahümeleke salleytu ve leke secettü diye güzel bir, makbul bir duadır. O 50 rekattan sonra da bu dua asla reddolmaz. Sıkıntına Allah açılış kapısı yaratacak inşallah. Bu da 15. günün namazı olarak zikrediliyor. Daha birçok faziletli ameller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 hadis şerifte buyuruyor Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Fatûbalimen istiğfarallahi. Recep tevve ayıdır. Allah'tan af isteyenlere Recep ayında müjdeler olsun. Enes Allah Teala ediliyor. Rasulullah buyurdu Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve men esteğfara Allah'azze ve bir kere bile istiğfar okusa, gafara Allahu azze Allah onu affeder. Bir kere bile ama kalbinden pişman olacak, bir daha yapmamaya niyet edecek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 Mezarından ayrılırken bizzat kulağımla ses duydum diyor. Annesi diyor. Anne bu ya. Bizzat kulağımla ses duydum. Anne sakın beni merak etme. Kadimcu'ala Mevla Kerim. Kerem sahibi Mevla'nın huzuruna geldim diyor. Kulağımla duydum eve rahat döndüm diyor. Çünkü bir ana çok dert ederse Allah ona işittirir. İki bir İmam Zekeriyye Ensari büyük imam İmam Şafii'nin yanında yatıyor, ziyaret ettim. İmam Zekeren Sari Risale-i Risale yazdı. O şeyh diyor ki bakın diyor, bir tevbe bile gönülden yapılıp pişmanlık çekilip gerçek nasuh tevbesi ise daha peşine kazalarını, cezalarını telafi edecek kadar ömrü yetişmese de öyle ya, gencecik öldü yani. O kadar kazası var, borcu var veyahut orta günahı var. Onları temizleyecek ameller edemese de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 Recep ayında 70 kere istifar edenin Allah cesedini ateşe haram kılan, bunu Vehbi bin Müneppe Hazretleri söylüyor. Allah'ın kitaplarından, gökten indirilen kitaplardan birinde gördüm diyor. 70 kere Recep ayında istifar eden canı cehenneme haram olur. Bunu nasıl yapacaksın? Ellerini kaldırmakta fayda var. Böyle dua yapar gibi ellerini kaldıracak. Güneş doğmadan sabah namazdan evvel. Güneş batmadan ikindi namazından sonra <gülüyor> Allahum mağfirli ve rahmni ve tüb aleyya. Allahum mağfirli ve rahmni ve tüb aleyya. Allahum ve rahmni ve 70 kere istiğfar etse canını cehenneme haram kılar. Recebin her günü var. E ben her gün yapamıyorum, unutuyorum. 15. gün bari yap. Çünkü o gün affis cenaf buyurdu ya. 15. gün pazartesi Sabah yapalım inşallah. gün e, anca yetiştirdim. Namazdan sonra yapamaz mıyım? Yap. Bilgadati ve aşiyi. Gadat sabah yani. İşrakta da olur. Kuşlukta da olur. Akşam da güneş batmadan yap. Yetmiş kere. Recep Risalesi sayfa 269. Bak adreslerinizi iyi yazın. Sizin kurtuluş teçeteniz bu. Derdiniz günahlarınız, ilacınız istiğfardır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Derdiniz günahlarınız. Kanserden beter, ülserden beter. Kanserle ölsen, gözü bakarak hasta olduğundan şehit dolusun, inliğe inleye ölürsün, tertemiz günahına kefaret bulursun. Ama günahlarla ölürsen helak olursun. Onun için senin derdin hastalığın değil, derdin günahlarındır. Sen kurtulman lazım kardeş. Bu ay tevbe ayıdır. 70 kere istiğfar edersin, 269. sayfada. Hadesi şerifte buyuruyor. Eksiru minel istiğfar fiirşer dedi. Recep ayında istiğfarı çok yapın. Yani estağfirullah afis değil. Çünkü Recep'in fi kulli saati min u'tekâ Her saat cehennemden azat olanlar var. Her saat. İnşallah biz geldik iki saat oldu. Buradaki bir saatte de biz almışızdır beraatımızı. Ya burada gelen hepsini azat eyle ya Rabbi. Amin. dinleyenleri de azat eyle Allah. Amin. Başka kanalları bıraktılar. Kıybet dedikodu iftira, yalan dolan, reklam haber, kumpas binmem ne bıraktılar onları burayı dinlediler onlar da azadeyle yavrum amin. amin kurban olduğum sana allahım recebi her saatinde kapılarını açıktır allahım bu sohbeti dinleyenleri beraat ver ya rabbel alem amin. şimdi en büyük istik var receba ayında öğlen ikindi arasında yedi kere olursa çok makbul olur bu hadis-i çok önemlidir aliül kahre hazretleri tergibül mutalib fi eşrefil matalib sahibinin Abus Kemalüddin et Demir hazretlerinin hayatül hayvan sahibinin el yazısıyla İbn Abbas'tan naklettiğini söylüyor. Kaynaklarını burada Ali b. Karin'in risalesinden zikrettim. Yazma eser yani yazma eserlerden de baktıklarım var. Hepsi matbu değil kitapların. Öğlen ikindi arasında Pazartesi günü her gün ben ben bile unutuyorum ya ben bile derken bileti fazla ben zaten unutkanım biriyim. Öğlen ikindi dersle okuyorsunuz. Estağfurullah Alahü Azzaim La İlahe İllahü Alhü İlhi Al Quwwüm Ve Tübü İle Abdin Zalim Alı Nefsi La İmlık Alı Nefsi Nefgamla Zrromla Mätmala Hayatmala Nushura Bu öyle bir istikvardır. Yedi kere okursa, bazı rivayetlerde bir kere bile kurtarır, bir kere bile kurtarır. Bazı rivayetlerde yedi. Siz yedi ile edin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 Nesai'de Süneni i Kübra'da, Hatibi ne diyor biliyor musunuz bir hadis-i şerif size. Bir zikir var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle saydı. Kaç defa tevhid kelime-i tevhid olacak? Teh. 5 tane kelime-i tevhid say. Şimdi bak. Ebu Hurayra radıyallahu leh ediyor. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Bir. La ilahe illallah ve La ilahe illallahü la şerike leh. La ilahe illallahü levul mülkü ve levul hamde. La ilahe illallahü ve la hevle ve la kuvvete illa billah. Beşi bulduk mu? Beşinde de la ilahe illallah var mı? Bak sana söyleyeyim. Arkadaş zerre kadar aklınız varsa bunu terk etmezsiniz. Zerre kadar. Gram kadar. Neden? Bak ben...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 ben şimdi okudum, bir aya kadar payı var. Bir kere okudum ha. Bin kere değil, bir kere. Sonra bu hadis-i şerif, İmam-ı Nesai, Sünen-i Kübra'da zikrediyor. Kimse buna toz konduramaz. İmam-ı Cezerî el-Has'ın da zikrediyor. Öyle, hurafe, murafe diyenlerin alnını karışlarım. Her kim bu beş kelimeyi i tevhidi, bir gün veya gecede veya bir ayın içinde okursa, Sünme matemin delkeli ya mevtil kelley delkeşyar. Sonra okuduğu gün ölürse. Ya hoca bir günde unutabiliriz. Veya okuduğu gecenin içinde gece çıkmadan ölürse. E bu zor unutabilirsin. Veya okuduğu ayın içinde ölürse. Peki sene dedi mi? He? Sene dedi mi? Demedi. Şimdi ben seneyi buraya ilave edebilir miyim? Kezap olurum.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 Yemeğe benden nevel oturuyorsunuz? Okuyunca sen oku bize yaz. Böyle bir şey yok. Bu hadis şerif ilk olarak yazdım. Hiçbir kitabımda yok. Diğerlerinin kitaplarında zannetmiyorum hiç yoktur. Benim kadar bu işin meraklısı yok. Sayfa 75 hadis şerifin metni. Zikir 76'da. Tamam? Biraz karışık ama. Hadi beraber okuyalım. La ilahe illallah vahdehu ve allahu ekber. La ilahe illallah vahdeh. La ilahe illallahü la şerike leh. La ilahe illallahü levul mülkü ve levul hamd. La ilahe illallahü ve la hevle ve la kuvvete illa billah. Bu ayı garantilediniz. Hocasına her ay geldiğinde bize bir kere okun.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 Yarım dakika değil, on saniye ya. On saniye. Yalnız birinciyi biraz karıştırdınız gibi geliyor bana. He? O başını okurken biraz vahdehu de bitirdiniz, bitirmeye kalktınız. Onun biraz vahdehu, vallahi u Akber'e geçiyor. Ona göre doğru düzgün okuyun. Sayfa 76'da Allah'ım sizleri amele muvaffak eylesin. Amin. Tamam inşallah. Şimdi, recep Şerif'in faziletli amelleri.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 Bu 15 günde Recep Kitabı elimizden düşmesin. Zikirler ağzımızdan düşmesin. İstifharımız eksik olmasın inşallah. 15. geceyi ihya edelim. Namazını kılalım yarın gece inşallah. Ondan sonra ertesi günde oruç tutmak nasip olsun. Fazlü keremiyle Allah Miraca kavuştursun. Fazlü keremiyle Berata kavuştursun. Allah Ramazan-ı Şerife kavuştursun. Her gün bir kere okumak lazım duası sünnet. Buyurun. Allahümme Bariklena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 فَذْلُ رَجَبَ عَلَى سَعَيْرُكَ فَذْلُ Kur'an Ala سَعَيْرِ kelam. Kur'an senin benim lafımdan ne kadar üstün? ayi diğer aylardan Kur'an kadar üstün diyor ya. Kur'an kadar üstün. Onun için bir daha bulamayız. Ben tevbeye davet ediyorum. Asi nefsimi de tevbeye davet ediyorum. Allah bize tevbe nasip etsin. Günahlardan karşı bize ikrah versin. Soğukluk versin. Allah'ım burada kardeşlerimiz.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 Bu konuşmalara karşı üşen geçlik bize ver ya Rabb. Ağzımızı açtırma haramla ya Rabbi. Allah'ım zikredeceğimiz zaman heves ver bize, rağbet ver bize ya Rabb. Şevk ver, istiyak var bize ya Rabb. Allah'ım burada dinleyenleri, kadın erkeğin uzaktan yakından gelenler mahrum etme ya Rabbel Bu Recep ayında mutlaka nasuh tevbesi nasip eyle. Mutlaka af olmamızı nasip eyle. Habibin Hayy Şaban Şerif ayına günahsız çıkmayı nasip eyle. Ramazan-ı Şerife Ya Rabbi ibadetle, taatla haramlardan sakınmış vaziyette kavuşmayı nasip eyle. Allah'ım Ramazan'ın bayramına dostlarının bayramı gibi çıkmak nasip eyle Ya Rabbel Alem. Allah'ım bu günahlar bizi esir etti Ya Rabbi, bizi mahvetti Ya Rabbi, bizi dünyadayken zindana soktu Ya Rabbi. Sen bizi bu nefsin esaretinden halas eyle, bu şeytanın şerrinden emin eyle. Allah'ım günahlara karşı bize soğukluk efsane eyle. Her şey senin elinde, kalpler senin elinde, imanı, taatları, ibadetler. Kalplerimizde ziynetlendir, süsle, tezyin ile ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin, ve ya hayran fatihin, ya Rabbel alemin, amin, amin, amin, Şimdi birkaç husus ilan edeceğiz ama, Ebubekir Bekir Sivil Hoca'nın yazılarının e, okunup okunmaması, ehl-i sünnetten olduğunu evvelce söylediğim için, bazı kardeşler sen ehl-i sünnetten dedin, fakat yazılarında bazı hadisleri inkar ediyor,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 İlmi yazıyor. yavurca kelimeler çok kullandığı için millet ne dediğini anlamıyor. Mesela orada bir kelime kullanmış. Pavlus, kristolojisinin ürünü olduğu açık olan unsurları bir kenara ayıkladığımızda. Ne anladınız? He? E işte burada cemaatsınız. Burada var bin kişi ya. Ne anladınız? Pavlus, kristolojisinin kristolojisinin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 Orada detaylı bir şekilde kadere iman 74'ten 77'ye kadar Haşr'a iman, neşre iman, kabir sorgusuna iman, kabir azabına iman Sura üfürülmesine iman, mizana iman, havz Kevser'e iman Sırat köprüsüne iman, cennet cehenneme iman, şefaate iman Büyük günahlar dinden çıkartmadığına iman Miracın hak olduğuna, mat Mirac gecesi geliyor İlahiyatçılar Mirac'ı inkar ediyor Göklere çıkmadı diyor, rüyaydı diyor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 Şefaat hakkdır. E ne demek? Kimi şefaati? Kime geçerli? E miraç hakkdır. Ne hakkdır? Rüya ile midir? Bedenle midir? Mescid-i Aksa'ya kadar mıdır? 7 kat semaya mıdır? Oradan Sidretü'l-Münteha nedir? E Miraca inandın. Miraç nedir? Onun için mutlaka 120 sayfalık iman bölümünü okumanız ve inanmanız ve bilmeniz, bilmeniz, soru cevap yapılırsa tak tak şak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 Allah için seviyorum. Amin. Subhane Rabbin Ali'l-Aleyhi ve Alhamdülillah Rabbin Ali'l-Aleyhi ve Salamu'na seyyidil mursalik Muhammedin ve alâliye sahibin ecma'in. Allahümme anselüke al-cennâh ve na'ûzübike minen nâr. Allahümme anselüke rıdâke ve al-cennete ve na'ûzübike minsehâtüke ve al-nâr. Allahümme anselüke al-cennete ve man qarrab eyleyâ min kavlim ve amel. Na'ûzübike minen nâr ve man qarrab eyleyâ min kavlim ve amel. Allahümme anselüke minkhayr mâ seyleke min -e nebiyyüke Muhammed فنعوذ بك من شر مستعذب نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك الملاع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah مناسل كمن الغير كل عاجل واجل ما علم وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علم وما لم نعلم Allahumma maqa baytalan qobafajala akwatu ve rüşada Allahumma rabbena atina min lınde'ke rahmeten ve hayyi leni emrina rüşada Allahumma rabbena atina min lınde'na kadir Ya Rabb'i cemzi mübarek eyle mübarek eyle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 Ehl-i bid'ata yardım edenleri zelil eyle ya Rabbi hakkıyla Allah'ım sen fazl-ı dünyanın neresinde zulme uğramış mazlum Müslümanlar var halâsı ile Filistin'e yardım eyle, Suriye'ye yardım eyle, Afganistan'a yardım eyle. Allah'ım sen ya Rabbi Yemen'e yardım eyle, Irak'a yardım eyle Allah'ım. İran'daki ehl sünnet Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Şia'nın elinden halâsı eyle ya Rabbi. ehl sünnet düşmanlarını zelil eyle, perişan eyle ya Rabbi alemin. Bizden evvel ölenlere gari, gari, gari rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Hacı Yusuf, Davut, Suat, Galit, Mehmet, Osman, İbrahim, İsmail, Hüseyin, Ömer, Recep, Ensar, efendi kardeşler. Ee, Bursa valisi Derdi Efendi Hazretleri de, Mehmet de Öğretmen damat Adil, Akif Bey de vefat etmiş. Bu kardeşlerimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Fi kulli la muhajji min nefsin adedem avshahu ilmullah. Allah, Allah, Allah.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 Ercan Efendi oğlu hasta, acil şifalar ihsan eyle. Allah'ım ne dertliler varsa devalar ikram eyle. Sekiz yaşında lösemi hastasına, her şeye kadirsin, acil şifalar ihsan eyle. Bize dua asmanlayanlar senin şifana havale eyle. Ahalam komadadır Ya Rabbi, zor haldedir, yetiş ona Ya Rabbi Fazbu Kerem'le, iman selameti nasib eyle. Hüsnü hatime nasib eyle, Acil çektirme acısını, çektiği acıları günahlarına kefaret eyle onu, tertemiz eyle Ya Rabbel Alemin. Babam da ameliyat olacak, hastadır, yürüyemez hale geldi. Acil şifalar ihsani. Ne dertliler varsa devalar ikram eyle. Cemaatimizden kimi niyet edenler varsa acil şifalar ihsani. Devalar yarat halka eyle, ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Binbir İhlas-ı Şerif okumuş. Haram ay, Recep ay, Şehrullah senin ayın, İhlas-ı Şerif senin suren. bir İhlas okumuşlar, bu ümmetin kurtuluşu için hediye etmişler. Ya Rab okunan bin İhlas-ı Şerif sahiplerinden kabul eyle. Allah'ım bu ümmetin imdadına yetiş, eli Sünnet'i en yakın zamanda bidat ehlinin elinden, Yahudi i Nesara'nın elinden halâsayla. Ya Rabbi, eli Sünnet devleti nasip eyle, ehli Sünnet izzeti nasip eyle, ehli Sünnet şerefi nasip eyle. Bütün İslam alemini Kur'an ve Sünnet merkezinde cem eyle, Ya Rabbel âlemîn. Vatanımızı iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi vatanı bölmek isteyen, parçalamak isteyen Ermeni döllerine fırsat verme Ya Rabbi. Ermeni döllerini helâk eyle Ya Rabbi.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 Karı-kocalar aramıza ibadet huzuru ihsan ile, Çoluk çocuklarımızı Kur'an ile yetiştirmek, terbiye etmek nasip eyle. Evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an, Sünnet ocağına tebdil eyle, Eğlence, haram ve günah filmlerin seyredildiği evlerden olmaktan muhafaza eyle, Ya Rabbel alem ve ya gayren nâsirin ve ya hayren fâtihi Ve sallallâhu teâlâ seyyidina ve mevlânâ muhammed ve alâ âli-sahbî e teslimen kesira, Dualarımızın kabulü için Kehil Muratlamız hususi için buyurun. Al-salatu al-salam aleikum ya Rasulallah. Al-salatu al-salam aleikum ya Habiballah. Al-salatu al-salam aleikum ya Seyyideler ve lin ve alaakirin. Şüphan Rabbik Rabbin gizte ama yıçafun. Ve selamun ala al-mursilin. Ve al alemin